Hayatımda en zor hazırladığım konuşmam mekti sanırım bu. Şu anda cezaevinde bulunan inarım, inanın sözleriyle başlayacağım. Kısacası sözümün özü şudur komutanlar. Ben vicdan retaklı diye bir bilgiye sahip oldum. Onu kullanıyorum. Ve şunu da bilin, size karşı da olsa elime silah almayacağım. Bu yazdıklarımın size bir mermi gibi işleyeceğini biliyorum çünkü. Öldürmektense, Ölmeyi tercih ediyorum. Ben buradayım. Buyurun. 5 Ağustos'tan bu yana işkenceleriyle önlü Şirinye askeri cezaevinde bulunan İnan Süvar, red Deklarasyonunu bu sözlerle getiriyorum. Grant <gülüyor> gibi biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce yaşamayı seçmiş, Grant gibi burada olmakta ve burada kalmakta iyimsel bir inada bağlanmış vicdani redçiler adına bu ödülü almak onur ve cesaret verecek.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 Bu ödül ile artık Hrant'a da söz vermiş oluyoruz. Borcumuz borç Hrant. Çok teşekkür ederim. Evet herkese merhaba. Bu alkışlara biz de katılıyoruz. Ee, Hikayenin Kadın Hali programında bugün canlı yayındayız. Ee, Mehmet Arhan'ı dinledik. Ee, şimdi burada Mehmet Arhan'la birlikteyiz. Merhabalar. Üstelik sadece Mehmet Tarhan'la değil, Mehmet Tarhan'ın annesi, Hatice teyze ve de kardeşi Emine'yle birlikteyiz. Kardeşim ablasın, ben her seferinde karıştırıyorum. Abla. Ne fark eder? Fark etmez. <gülüyor> Emine ve Hatice teyze, Mehmet Tarhan'ın hem vicdani sürecinde hem de tutukluluk ıı, sürecinde geçtiği çok zorlu süreçlerde hep yanındalardı. Dünkü ödül töreninde de yanındalardı. Çok özel bir buluşmaydı diye düşünüyorum. Ee, Mehmet bu onur ve cesaret verici olarak tanımladı. Bizim için de sizin şu anda burada olmanız onur ve cesaret verici. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. teşekkürler. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizlerin yıllarca... Sürdürdüğünüz e, bir mücadele bu ve çok büyük bedeller ödeyerek, kişisel bedeller ödeyerek sürdürdüğünüz bir mücadele. E, Uluslararası Ranting Vakfı'nın geçen seneden beri vermeye başladığı Uluslararası Ranting ödüllerini bu sene Türkiye Vicdan ile Hareketi. Aldı ve o hareket adına da Mehmet Erhan biraz önce dinlediğimiz konuşmayı yaptı. Diğer ödülü de söyleyelim. Hani şu saate kadar herkes duymuştur herhalde ama e, yine de bir analım. E, İspanyol Yargıç Baltazar Garzon'a e, verildi diğer ödül. E, o da Pinochet'in yargılanmasına önayak olmuş. E, Uluslararası insan Hakları Mücadelesi'nde İspanya'da ve Avrupa'da çok önemli bir isim. Bu iki vicdaniyet hareketi ve e, Baltazar Garson'un bir araya gelmesi bence özellikle e, anlamlıydı. E, i̇sterseniz ödül töreninden başlayalım. Ondan sonra da biraz Türkiye'deki vicdaniyet e, hareketini konuşalım e, bunun üzerinden. E, Mehmet senden başlayalım Sen ne hissettin bu konuşmayı yaparken orada olmak nasıl bir duyguydu? Ee, çok e, gurur verici ama çok korkutucuydu. Hani bütün hazırlıklar yapılınca çok kısa bir süre önce ödül aldığımızı öğrendik ve yani birinin konuşması gerekiyor ee, gerçekten çok zordu. Yani orada beklerken tamamen dizlerim titriyordu zaten ee, sahnedeydim ve insanlara bakmamaya çalıştım vesaire zordu ama gerçekten çok onur verici ee, bizim hareketimiz çokça görmezden gelinen... E, birçok anlamda birçok grubu rahatsız eden bir anlamda da bir hareket olduğu için böyle bir geniş e, meşruiyet zemininden e, Beslenebileceğimiz, artık beslenebileceğimiz bilgisi e, çok gurur vericiydi. Çok iyi geldi. Cemal Eştrey'deydi bu arada ödül töreni. Ve gerçekten çok e, özel bir törendi diye düşünüyorum. E, Artut Unç Boyacıyan'ın ve Kardeş Türkiler'in e, şarkılarıyla başladı. Çok umut dolu, ışık dolu e, şarkılarla başladı. Hani Bir yandan da Hrant Dink'in Doğum Gününü kutluyoruz evet. 15 Eylül'de. Ve gerçekten bir kutlama gibiydi ve çok umut dolu yani ona yakışacak bir şeyle umut dolu bir törendi. Sonra senin konuşman da aynı şekilde o umudu taşıdı. <gülüyor> <gülüyor> e, Hacı teyzeyi de sorabilir miyim ben sizin için nasıl bir duyguydu orada olmak? Çok güzel bir duyguydu. Ben oğlumu yanında olmaktan çok duyguluydum, çok rahatım, sevinçliydim, mutluydum. ...siz nelerden geçtiniz tabi değil mi... ...olunuzun evet. yanında çok uzun yıllardır. Evet. Emine sen bir şey demek ister misin... ...dünkü törenle ilgili? Yani her şeyden ötü... ...tören gerçekten dediğiniz gibi... ...harika bir törendi. Orada olan insanlarla... ...hep beraber olmak, beraber bir şeyler yapmak... ...çok güzeldi. Aynı zamanda... hani e, ...müthiş bir gurur... ...veriyor. Bir vicdan Eriti Hareketi'nin de... ...ayrıca böyle bir şekilde... ...onur edilmesi ki... Yani uzun bir süreç. Bir taraftan bakınca belki kısa görebilir ama uzun ve zorlu bir süreçti gerçekten. Ve böyle onur edilmesi çok mutlu itti. Yani her tara her şekilde rahatlatıcı bir durumdu. Güzeldi. Nereden nereye Nerede? edilir diyor evet, birazcık duyunuzu yani, evet. <gülüyor> değil mi? Hani bir şeyi tekrar karşılığını bulmak gibi bir şey belki de ya da fark edildiğini hissetmek gibi bir şey insan daha ...rahatlayarak devam edebileceğini düşünüyor. Daha iyi oluyor. geliyor. Ee, dün akşam gösterilen görsellerden bir tanesi... Mehmet'in Savaş Karşıtı... Ee, ...mitinglerden bir tanesine, gösterilerden bir tanesindeki bir fotoğrafıydı. Ben çekmiştim o fotoğrafı hatta yıllar önce. Benim çok sevdiğim bir fotoğraf. <gülüyor> Mehmet Barış'ı seviyor şeyin altında. <gülüyor> evet, evet. Kampanya'da öyle yürümüştü fotoğrafınızla. Mehmet'in sürecinde de bayağı bir kampanya, o kampanya... sizin fotoğrafıydı. Evet. <gülüyor> o, çeker... Tabii o kampanyada biz başka türlü bir şey paylaşıyorduk. Irak Savaşı'nı engelleyebilme um... evet. umudunu taşıyarak yürüyorduk. Kadıköy'deydi sallediyorum. Evet, evet Kadıköy. O miting ve senin Mehmet Barış'ı seviyor... Balonunu unutamıyorum. Başka bir umutla oradaydık diyeyim. Ondan kısa bir süre sonra sen içeri alındın. Ve sonra çok zorlu bir süreç başladı. Biz Emine ile o süreçte çok evet, yakınlaştık. Çok şey. Bütün bunlar benim gözümün önünden geçti şahsen. Hani dün dinlerken, o fotoğraflara bakarken, Orada Emine geleceğim. ile ve Hatice teyze ile konuşurken. Evet, tabii ki yani bir de ama sadece de hani benim sürecim değil de dönüp bakınca hani işte öncesinde Osi'den, e, Halil, Mehmet, Enver, şu anda inanın İnan, durumu, İsmail'in yaşadıkları vesaire düşününce böyle e, biraz şey hissettim. Hani, Vay be ne çok şey yaşamışız falan aslında hani böyle çok bireysel hayatlarla ilgili bir şeymiş gibi ama çok e, daha geniş bir alana etkiliyormuş, daha geniş bir şeymiş ve... Çok da kişisel alanda kalmamış Çok etkili şeylermiş bunlar diye düşündüm Biraz da hani Cezayir'de gördüğüm işkence'nin merhemi Belki de dün sürüldü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu tabi Vicdaniyet bireysel bir Eylem, bireysel bir hareket, bireysel bir çıkış Ve çok radikal bir bireysel çıkış Çok büyük bedelleri olan bir bireysel çıkış Ama dediğin gibi çok büyük yankıları var Hem Türkiye tarihi hem dünya tarihi Açısından Biraz e, oradan e, konuşalım mı yani bir kere 1990'da başlıyor yani tam 20 evet. yıl 2010 tam 20. Hı -hı. yılını da değil mi ilk açıklamalarını 89 yılı. aslında ilk açıklaması sokak dergisinde oluyor Vedat Zençir ve Tayfun Gönül'ün açıklamaları. Ee, arkasından bir askeri mahkemeler süreci var genelkurmay askeri mahkemesi süreci var bu dönemde çeşitli medya mensupları da bunu haberleştiren e, insanlar da yargılanıyor ve işte dilsizleştirme o zaman başlıyor. İşte 96-99 arası Osman Amuro davası döneminde ve tabii öncesinde kurulan İzmir ve İstanbul Savaş Karşı Derneklerim e, mücadelesiyle biraz bilinir hale geliyor. Biz daha sonraki bir kuşaktanız e, reçelerin şu anda büyük çoğunluğu, i̇kinci dalga. evet ikinci dalga reca 2000 civarında, e, 2000 yılı civarında reddini açıklayanlar şimdi üçüncü dalga ile karşı karşıyayız hani. Artık farklı bir kuşak diyebileceğimiz söylemi daha güncel politiğe daha fazla referanslar veren, daha net bir şekilde siyasi tutum belirleyen yeni bir dalga var. Katlanarak artıyor aslında ama dönem dönem böyle bir duraksamalar oluyor. Çünkü ikinci dalgayla birlikte bedel çok yükseltilmeye başlandı. Hani sistematik bir sertlik ee, başladı. Özellikle ama sanırım senin ve Mehmet Bal'ın evet. Değil mi? Sonra Halil'in, sonra evet. Halil evet. Eee bugünlerde de o sertlik devam ediyor. Yani da şu anda çok kötü şeyler yaşıyor ve yaşadı. sertik ee, sertlik devam ediyor ama sanırım o sertliğin ilk şokunu atlattı eee hani o ilk şok atlattı ve şu anda e, sertliğe rağmen devam etmeye karar veren insanlar geldiler. Osman Murat Ülke çok uzun süre e, cezaevinde kaldı ve e, ilk onun davası üzerinden Türkiye aslında vicdan üretle tanışmış oldu değil mi? Böyle bir kavram bile e, yaygın olarak bilinmiyordu 90'dan önce zaten yoktu. E, ondan sonra mı onun davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti ve orada Türkiye mahkum oldu. Ve aslında o dava sonucuna göre Türkiye'de bir düzenleme yapılması gerekiyor vicdani de dair. Yasal bir düzenleme ama hala yapılmış değil değil mi? Ee, Avrupa Konseyi 6 ayda bir uyarıyor Türkiye'yi bu konuda ama e, hani Türkiye'de sürekli aynı cevap veriyor. Bir hazırlık yap içindeyiz Milli Savunma Bakanlığı. Zaten burada ana sorun şeyde kaynaklanıyor. İnsan hakları ile ilgili bir meseleyi genel kurmayın ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın e, hazırlık yaptığı bir hak tanıma süreci ise buradan bir şey çıkmayacak. O çok net. Ee, ama bu düzenleme için artık zaman çok cadar aldı ve eğer iktidar samimi ise bu reformlar reformlarında vesaire artık bu alanda da bir şey yapması gerekiyor. Avrupa Konsey üyeleri içerisinde Türkiye vicdani hakkını hiç tanımayan, yasal olarak tanımlamayan tek ülke, tek ülke olarak kaldı, değil mi? Evet, yani Azerbaycan daha önce tanımlamıştı ama bir tür moratoryum uyguluyordu o konuda Ermenistan'la savaş üzerinden ama onlar da uygulamaya geçtiler ee, Peki senin için müjdantini ifade ediyor ee, Sen biraz kendi sürecinden bahseder misin sen 11 Eylül sonrasında Evet e, 11 Eylül sonrası açıkladım, açıkladım ama hani öncesinde şekillenen bir süreçti. o sürecini takip ederek aslında bunu e, bu kavramdan haberdar oldum Türkiye'nin büyük kısmı gibi. Ee, şeydi Ben Diyarbakır'da yaşıyordum Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devlet memuru olarak çalışıyordum ee, Orada hani, sivil bir memurun hani, Bir yandan halk Bir yandan devlet olması e, Bütün bu arada kalmışlıklar Ve e, bir yandan savaşa yakın tanıklık e, Bir şekilde parçası olmama ihtiyacını e, Yaratı Benim reddim de aslında 11 Eylül'de 11 Eylül ile ilişkilendirmiş olsam da Açıklamayı yaparken genel olarak Dün konuşmamda söylediğim gibi bir taahhütnameydi evet. yani Karışmayacağım Ben bunun bir parçası olmayacağım Ama vicdanet tavrı aynı zamanda Şu anlamada geliyor Karışmayacağım parçası olmayacağım ama Ellerim temiz kalsın diye de hiçbir şeye dokunmama Halinde olmayacağım Mesele neyse ona dokunacağım Demek gibi bir şey oluyor Benim için de ifade ettiği bu ee, vicdanli iletçiler ya da genelde mesela pasifist gelmesi kullanılır. Hani pasifizmden pek çok insan hiçbir şey yapmamayı anlıyor. Halbuki sen de şu anda vurguluyorsun ki hani bu aslında hiçbir şey yapmamak değil. Onu biraz açar mısın? Ee, nasıl söyleyeyim? Hani pasifizm aslında şey bir tür şu anda liberalin küfür gibi kullanılması evet. gibi. Bir tür küfür gibi kullanılıyor. Ee, belki şey diyebiliriz buna. Hani var olan durumları o oyunun kuralları içinde cevap vermeye çalışmaktansa, güce güçle karşılık vermektense başka yollar bulmaya çalışma hali pasifizm. Ama bir eylemsizlik hali değil. Aynen. Yani sadece öngörülenlerin dışında yöntemler ve taktikler bulma arayışı diyebiliriz. Benim de herhalde böyle anlıyorum ben de. ...ve ee, vicdaniyet aslında çok da radikal bir eylemlik hali değil mi? Evet, Çünkü ki, hani her gün bu konuda bir şey yapman gerekiyor neredeyse ya da bir şeyle mücadele etmen gerekiyor. Ya yaptığın eylem sürekliliği olan bir eylem ve ha. e, hani yasal durum açısından değil... ...o işte kişisel taahhütname bütün yaşamını dönüştürmek üzere e, verdiğim bir taahhüt oluyor. Ve o sırada da e, varoluşunla örnekleme demeyelim bu çok yukarıdancı bir şey oluyor ama... ...başka olanakların, başka türlü olanakların olduğunu gösterme. Hani Böyle yapın değil ama bakın o ikisi dışında da şeyler yapılabilir, o üçü dışında da şeyler var. yapabilir. Başka olasılıklar da var demek ve bunu sürekli örneklemek zorundasınız. Hı hı hı. Sen Tayfun Gönülden haberdar oluyorsun, Osman Muratülke'den haberdar oluyorsun. Benim de böyle bir seçeneğim var diye düşünmeye başlıyorsun. Evet. Başka birisi sana bakıp bunu düşünüyor, hı hı. seni mücadelenden cesareti alıyor. Peki gündelik hayatta vicdanlı retçi olmak nasıl bir şey? ...senin hayatını nasıl şekillendiriyor, şekillendirdi bu? Ee, şimdi zor diyeceğim... ...öyle de cesaret verici olmak gerekiyor... <gülüyor> ...dünkü ödülden o kadar cesaret almışken... Ee, ...bir kere bir iç huzur getiriyor... ...çok tartışılmaz, tartışmasız... Az, on, ...az sonra söyleyeceğim bu ihlaller... ...veya sıkıntılar... ...hiçbir şekilde bu huzurun üzerine çıkamıyor... ...bu huzurla birlikte ortaya çıkan pürüzler diyebiliriz... Ee, Şöyle bir şey, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sivil ölüm olarak tanımlıyor bunu. Gerçekten bir tür sivil ölümden bahsediyoruz. Yani evinizin kontratını kız kardeşinizin üzerine yapmak zorundaysanız veya taşınacağınız zaman işte aman elektrik faturası, su faturası işlerini başkasının yapması gerekiyor. Hep birine bağımlı olmak zorundasınız ya da birilerine. Yani sosyal dayanışma mekanizmaları dışında kendi haklarınızla, yaşamınızla ilgili ilginç. ...irade gösterebileceğiniz bir alan yok. Sadece sosyal dayanışmadan faydalanabiliyorsunuz. Bunu hani çok örneklendirebilirsiniz işte... ...o senin çocuğuyla ilgili mesela, mesela çok bilinen bir konu... ...çocuğunu kendi üzerine kaydettirememesi. Ee, belki insanlara... Kimlik çıkaramamak, işte, ehliyet alamamak, pasaport alamamak... Tabii tabii. Hani faydalanamamak... zaman hastaneye gidememek... vesaire gibi ya da işte sokakta herhangi bir kimlik kontrolü olduğu zaman... Şimdi bütün süreci tekrar mı yaşayacağım? Sürekli buna karar vermek yani orada ya da sürekli karşılaştığınız evet her durumda sürekli bir karar verme hali ve ona göre hareket etme. Bazen kaçma, ilişkilerinizi sağlam kuramama çünkü birinden hoşlanırsınız ve bilemezsiniz ki hani onunla bir ilişkiniz olduğunda siz ona bu süreci yaşatma hakkınız var mı? İleride başınıza bir şey geldi. Mesela bu tip çokça şey var rahatsızlığı var ama dediğim gibi o iç huzur hani ben kendimce doğru olanı yapıyorum ve bu yaptığım şey kimseyi incitmiyor. Hani doğru hani yanlış olsa bile henüz yani kimseyi inciten bir şey değil o yüzden asla çok zarar veriyor olamam. Düşüncesi çok büyük bir huzur veriyor. Ve 20 yıllık olmasına rağmen aslında vicdanlet hareketi 20 yıldır görünmezdi. Yani çok az kişinin gördüğü, tanıdığı, üzerine konuşmaya cesaret edebildiği, medyada çok az yer alan vesaire bir hareketken hani şimdi o bahsettiğin huzurun ya da dönüşümün sadece bireysel düzeyde değil ama çok daha fazla insana dokunmuş olduğunu, değdiğim, değmiş olduğunu göstermiş oldu birazcık da değil mi? O açıdan çok önemli. Yani şeydi, düşündüğümden daha fazla takip ediliyormuş evet. bir jenaret hareketi mesela bunu öğrendim ödül gecesindeki bireysel konuşmalarda hani benim için daha üst düzeye ulaşılmaz durumda olan bir sürü insan sohbet ettim ve aslında takip ediyorlarmış yani mesela bu da müthiş bir bilgiydi ayrıca bizim örgütlülüğümüzü çok güçlendirecek bir şey oldu bu bize bir ciddi bir dayanak noktası verdiler bizi borçlandırdılar ama bu dayanak noktası da herhalde önümüzdeki dönemde daha hareketli günler getirecek bize. Zaten daha öncesinde de Hürand sürekli destekleyen bu konuda yani çabalıyordu yani şey değildi uzak mesafe değildi. Aksine çok ilgili bu konuda yapabileceği her şeyi yapmaya çalışan birisiydi. Hani onun adına da bu ödülü almak o yüzden de çok çok çok, çok özel bir şey. Değil mi? Çünkü onun da zaten temasını biliyorduk bizim hani. ...görüşmelerimizde ya da işte şey... ...kendisi ulaşırdığı şey... Hı hı. ...çok başka. Evet o açıdan çok anlamlıydı gerçekten. Benim için şöyle özel bir anlamı da vardı. Ben Hrant'ın öldürüldüğüne... ...dair telefonu aldığımda... ...Coşkun Üsterci ve Heval Çınar'la... ...birlikte oturuyorduk. Uluslararası Vicdaniyet Sempozyumunun... ...organizasyonunu yapıyorduk. Birkaç gün sonra çünkü sempozyum... ...başlayacaktı. Ve o bir kere hepimiz yıkıldık... Uluslararası konuklarımız yeni gelmişlerdi. Dünyanın her yerinden vicdaniyet üzerine çalışan e, konuşmacılar gelmişti. E, onların hepsi çok geçirdiler. E, buradan katılanlar için çok ağır bir dönemdi. Mehmet zaten sen de konuşmacılarımızdan bir tanesiydin. E, oradaki ortamı hatırlıyorsun. Yani Türkiye ne kadar evet, evet. gergin ve şeydi. hepimizin aklı bir yandan cenazedeydi ve dışarıda olanlardaydı, Hrant'daydı ve hani sempozyumun başından sonuna Hrant'ı konuştuk. Ee, aynı zamanda onunla başladık ve onu bitirdik. Ee, onunla devam ettik, onu birlikte düşündük, onu çok andık ee, e, o gün. Ee, ama benim için çok çarpıcı olan şuydu o sempozyumda çok gergin bir dönem olmasına rağmen e, bir Üniversitesi'nin salonlarından bir tanesini yapıyorduk. Full salon e, evet. doluydu ve çok sayıda genç insan vardı ve pek çoğumuzun tanımadığı insanlar vardı. Yani hani bildiğimiz çevrelerden insanlar değil, gerçekten çok geniş bir çevreden e, katılan e, çok sayıda insan e, vardı. O kendi başına çok umut vericiydi. Yani hani karanlığa dair atılan bir şey, e, adım çok büyük bir darbe hepimize ama karartmamıştı e, evet. içimizi ve çok... Gerçekten umut vermişti o sempozyumun Sempozyum süresince devam eden tartışmalar. Peki Hrant'ı almaya devam edeceğiz. Gerçekten çok anlamlı bir ödül oldu diye düşünüyorum ben de. Ben Hatice teyzeye sormak istiyorum. Sizin için ne ifade etti Mehmet'in vicdan retçi olması? Siz bu süreci nasıl yaşadınız? Ne düşündünüz ilk duyduğunuzda? Hiç kendinin tercihi dedim. Hiçbir şey düşünmedim. Hiç kötü bir şey düşünmedim. Ben oğlumu yanındayım. Benim oğlum ne olursa olsun dedim. Benim canım ciğerim dedim. Tabii çok onun zor... tercihi dedim. Yok Hı -hı. hiç zoruma gitmedi. Zor gelmedi bana. Belki hani annemin tavrı şeyde çok billurlaştı. Ben cezaevindeyken. Evet. Hani oradaki ziyaretlerde çok net bir... ...tavrı orada koydu aslında... ...onun öncesinde çok yoktu... ...dokunurluğu yoktu ee, çok fazla... Hı, ...belki hı. şeyi anlatmak ister... ...orada e, Sivas'ın karında kışında... ...bir buçuk iki kilometre yürütülmüş olarak... E, ...cezaevine gelip... E, ...orada... ...bir şeyi var... ...konuşması var oradaki başçavuşla galiba değil mi... Ee, ...ben de aşık mi? grevindeydim o sırada... ...ah tamam dedim orada çok rahatmışım ...belki onu anlatmak ister... Şu içeriye girip de konuştuğum... Ben dedim bu askerlik için dedim benim oğlumla bu kadar uğraşmayın. Benim oğlum zaten yaptı 6 sene dedim lisede askerliğini dedim. Ondan sonra neden dedim şimdi tutuklu ki dedim. 17 yaşındaydı dedim devlete dedim emek veriyordu, hizmet veriyordu. Ondan sonra nasıl dedim böyle yaptı oluyor. Öyle deyince dedi ki ben de istiyorum dedi. Şu resmi kıyafetle dolaşmayayım, rahat olum istiyorum ama dedi olmuyor dedi. Ben de bu resmi kıyafeti istemiyorum devamlı giyip de dedi. Sen de çok haklısın ama dedim ne diyelim dedi. Böyle oluyor işte dedi. O sonraki o komutan bak. geldi dedi hani sana şey ne? demişti ya. O ilk baştaki He. diğer şeydi o. He. Sonra o çavuşum yeri değiştirdi. Her neyse sonra sana şey He. dedi ya bak oğlunu size neler çektiriyor. He. Yazık değil mi gitse askerlerini yapıp gelse He. siz hiçbir şey çekmeyeceksiniz üstüne üstlükte gurur duyacaksınız oğlum asker oldu işte hmm. hizmet etti bu şeye falan diye. Anneme böyle hani şey damardan hmm. hani size çektiriyor. Hmm. Sonra dediğinde annemin söylediği şey vardı. <gülüyor> onu unuttum ki. <gülüyor> yani Kafayı şey, yerinde miydi ki? Benim oğlum burada olmak istemiyor dedi. Siz getirip onu buraya koydunuz. Ha, dedim Bırakın, doğru. hani. ...siz onu bırakırsanız sorun olmayacak ki... ...siz zorla tutuyorsunuz, zorla askere de... ...götüreceksiniz gibi, öyle demiştim... ...bravo... İşte. ...ne kadar sürmüştü senin... E, ...cezaevi sürecin? 11 ay... ...ve siz 11 ay ve çeşitli yerlere taşınarak... E, ...oğlunuzun peşinden... Tabii, tabii, tabii. ...müthiş bir destek verdiniz aslında... Evet, ...yani Mehmet de bunu her hissediyordu herhalde... Ya ...şey müthişti... E, ...önce aileden vuruyorlar... ...çünkü bizim daha evet. önceki tutuklu arkadaşlarımızda da... ...öyle oldu... Yani aileye telefonlar ediliyor vesaire falan ve hani bakın bu sorunu çözün işte aile meselesi çocuğunuz haylazlık yapıyor ee, bir şekilde ikna edin şeklinde oluyordu. Benim en büyük şansım oydu zaten. Belki kampanyanın güçlü olmasının nedeni de buydu. Yani arkamda bir aile desteği. Ben ve... oğlumun yanındayım dedim her zaman hiç dedim. Emine de her an oradaydı ki, biliyorum. Evet, bütün iletişimiz say Emine sayesinde oluyordu evet, Neredeyse kampanyanın göbeğindeydi. Tabii ve bu müthiş bir güç sağladı. Aslında kampanyada emek veren insanlara da büyük bir güç sağladı. Daha bir aile gibi sarıldı herkes aslında. Siz ailecek mücadele ettiniz. Yani ailecik evet. bu hareketin parçası oldunuz. Evet. evet öyle oldu. Senin için o süreçte en zorlayıcı anlar hangileriydi Emine? Senin de hayatını baya bir dönüştürdü herhalde evet, değil mi o süreç? Evet duyguyla mantık arasında kalmak çok zorlayıcıydı. Hani e, sağlam duramıyorsunuz bazen. Aynı zamanda hani bazı olayları görüyorsunuz, işte yaşanan şeyleri ama ona rağmen bir şeyler yapmak gerekiyor. Zorlayıcı bir durumdu. Ya e, o sırada hani, çok fazla şeyi fark edemiyorsunuz. Aslında bir sürü şeyin değiştiğini, geliştiğini, hani o mantık çerçevesinde bunu kurmayıp bazen çok duygusallığa gömülmek zorlayıcıydı. Onun dışında tarafta ana çok güzel zamanlardı Çünkü şey olarak hani onun dönüştürdüğü getirdi. Çünkü o sırada başka yerlere de çok gidip geliyordum. Ee, yani bir haftam Sivas'ta geçiyordum. Onun dışında geziyorum falan. Başka insanlardan bunu hani hiç haberi olmadan yüzden redden bahsedilmesi işte böyle bir durum varmış o zaman her şey değişiyordu. Yani dünya o zaman ha, o sıkıntılar falan unutup Süper bir şey yapılıyor herhalde şu anda ama bedel ödeniyor. <gülüyor> Biraz öyle düşünüyorsunuz. Hani bir, tam şeye oturma çok garip bir şeydi o. <gülüyor> Bunu hiç yansıtmıyordun onu söyleyebilirim yani. <gülüyor> hani Sen her zaman o kadar e, ne yaptığını bilir. Herkesi gayet iyi şey yapan, bilgilendiren, organize eden, hepimizi güçlendiren bir e, tavır Çünkü içerisindeydin ki. ki. Ben olağanüstü <gülüyor> bir takdir yani çok büyük bir takdirle ve hayranlıkla ve minnetle... Ee, izledim o süreci. Şimdi aslında tam da bu yaptığımız sohbet de gösteriyor vicdanlı Ne askerlik sadece er, bireysel olarak erkekleri ilgilendiren bir mesele ne de vicdanlı öyle. Ve bunun da altını Türkiye'de kadın vicdanlı çok çizdiler Hı -hı. ve de dünyadaki vicdanlı ret de Türkiye'den çok önemli bir katkı bu. Çok çok ülkede yok kadın vicdanlı retçi olgusu. İsrail'de var ama İsrail'de zaten zorunlu askerlik var kadınlara. Kadınlara zorunlu askerlik olmamasına rağmen Bicdânlırcığım diye kadınların bir politik eylem olarak ortaya çıkması ve bcdânlı hareketin parçası olması ancak birkaç ülkede görülüyor. Türkiye'de de bu hem çok iyi ifade bulmuş hareketin çok merkezine oturmuş bir mesele hem de buradan aslında bütün dünyaya bir mesaj gönderilmiş vaziyette. Ee, hemen bir duyuru yapalım bunun üzerinden. War Resisters International Uluslararası Savaş Karşıları Örgütü geçtiğimiz sene içerisinde bu Nisan ayında 2010'da bir kitap yayınladı. Kadın Vicdani Redçiler e, diye Sinti'nin 10'da giriş yazısı yazdığı bir kitap bu. Ve e, ilk defa böyle bir kitap yayınlanıyor. Kadın Vicdani Redçiler üzerine dünyada ilk defa bir kitap yayınlanıyor. Ve Türkiye'deki Vicdani Hareketi kadınların, e, kadın Vicdani Redçiler buna ön ayak oldular. Ve bu kitabın hazırlanma sürecinde de Önemli bir rol oynadılar. Ferda Ülker'in ve Hilal Demir'in ikişer yazıları var bu kitapta. Çok önemli bir kitap. Kore'den Paraguay'a, Kolombiya'ya, Eritrea'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e kadar farklı ülkelerden kadınlar için vicdan millet ne ifade ediyor? O tartışılıyor bu kitapta. Ve şimdi Hatice teyzenin ve Emine'nin de gösterdiği gibi aslında kadınlar da askerlik sürecine destek sağlıyorlar yani biz de e, kadınlar olarak e, askere e, fiziksel olarak gitmesek bile askere gidilmesini mümkün kılıyoruz gidenlere destek oluyoruz moral veriyoruz veya gitmemeleri durumunda gitmeye zorlayabiliyoruz Hı -hı. onları hadi git de işte hayatımız şey yapsın bir düzene girsin işte git de evlenebil git de iş bulabil vesaire Hı -hı. gibi Dolayısıyla kız arkadaşlardan, annelere, sevgililere, eşlere, nişanlara, kardeşlere, kadınların da o süreçle doğrudan bir ilişkisi var askerlik süreciyle. Ama tabii minitalizm sadece ondan ibaret de değil. Hı hı. Bunun altını vicdan et, kadın vicdanletçiler çok güzel çizdiler. Biz de şimdi bir sürpriz yapıp Ferda Ülker'e bağlanacağız. Bir müzik arası verelim isterseniz ondan sonra da Ferda Ülker'le devam edelim. I'm just a Herkese merhaba Yeni Kadın Hali programında canlı yayındayız ee, Yaşar Kurt'tan e, Anne isimli parçayı dinledik e, Korkuyorum Anne diyordu e, Mehmet Tarhan e, Annesi Hatice Teyze ve Emine ile e, birlikteyiz bugün e, Uluslararası Ranting ödülleri bu yıl Türkiye Vicdanilet ve Hareketi'ne verildi Ve e, Mehmet Tarhan'la e, Hatice Teyze ile ve Emine ile Bu süreci konuştuk Vicdanilet Hareketi'ni şimdi Ferda Öker'e bağlanıyoruz. İzmir'de Ferda Öker ve Ayşe Girgin bir aradalar. Ferda biz duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Ferda Öker ve Ayşe Girgin kadın vicdanlı ve baştan bir vicdanlı hareketinin ee, hareketinde çok önemli rol oynadıktan sonra 2005 yılında İzmir'deki Mini Turizm Festivali sırasında hı hı. redlerini ilan ettiler. Ve o sırada e, Mehmet Tarhan e, tutuklanmıştı. Hı hı. E, ve e, Mini Turizm Festivali sırasında aynı zamanda Mehmet Tarhan'ın özgürlük kampanyası da e, hı hı. yürütülüyordu. E, tam da ona denk gelmişti sizin ret açıklamalarınız. E, Ferda'cığım sen bize senin için vicdan red ifade ediyordu da kadınların vicdanı ret. Ne Hı -hı. ifade ediyor biraz onu açar mısın Tabii ya Ben öncelikle hani, e, Vicdan ve Mücadelesi'nin Uluslararası Hrant Dink ödülüne Layık görülmüş olmasından dolayı Çok teşekkür etmek istiyorum e, Jüri üyelerine Seçenlere bu bizler için çok büyük Bir onur ama bugün az önce Ayşe ile de konuşurken Şöyle bir şey düşündük hani Keşke böyle bir ödül olmasaydı, olmasaydı. Keşke Hrant Dink aramızda olsaydı bu mücadeleyi farklı perspektiflerden birlikte yürütüyor olsaydık. Ee, ama hani bu yaşadığımız onur ve cesarete gücü arttıran bir şey oldu. Ee, bu açıdan çok teşekkür etmek istiyoruz seçenlere. Ee, ben biraz hani kadınların reddini anlama geliyor. Az önce e, sen de söz ettin. E, dünya üzerinde vicdani redçi kadın... Ee, az hani İsrail'de kadınlar e, askere gittiği için vicdan retçi olabiliyorlar. Bu açıdan bizim özellikle Türkiye'de vicdan retçi kadınların ayrı bir şeyi var, yaklaşımı var. Biz hep şeyi söyledik. E, sonuçta askerlik hizmetini yapmamak erkek retçiler için e, bir sonuç olarak yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak da bundan sonra. Ama kadınların reddi aslında vicdani reddin. Ufkunun genişliğini gösteren bir şey, bunu ortaya çıkaran bir şey. Biz sadece askerlik hizmetinin yapılmamasını savunmuyoruz erkekler için. Biz militarizme karşı bir mücadele yürütüyoruz. Vicdanli reddinde bunun en açık yüzleşme alanı olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan kadınların reddinin vicdanli reddin gerçekten anlamını veren bir yanı olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve bu o, önemli bir şey ee, vicdanı rettin ufkunu o, genişliğini gösterme açısından. Alo. Evet duyuyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu ödüle e, aldığımızı öğrendiğimizde sohbet ederken şöyle şeyler konuştuk kendi aramızda. E, Hrant Dink'te de e, bizler de bizler gibi ayrımcılar şiddete karşı mücadele eden pek çok küçük grup insan da toplumun ötekileriyiz. Evet. Ama hani bu ötekileşme hali aslında e, çemberin kıyısında duran bizlerin hem içeriği hem dışarıyı görme e, şansını ortaya çıkarıyor. Ve aslında toplumun kendisi de bize e, bize ihtiyacı var genişlemek için. Çeperleri genişletmek için aslında bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bizim de böyle bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Durduğumuz yerde bütün yıpratmalara karşı, bize karşı uygulanan bütün şiddete karşı bir şiddetsiz bir dünyanın mümkün olduğunu hep düşündük. Bu ödülde bu anlamda bize az önce Mehmet de söyledi cesaretlendiren bir yanı da oldu. Ama yanı sıra hani yapmamız yaptıklarımızı biraz daha fazlasını yapma sorumluluğunu da getirdi bize Ne güzel. Evet. <gülüyor> Böyle bir şey. Yeni bir e şiddet, evet şiddet kültürünün bu kadar yaygın olduğu bir yerde biz her zaman başka türlüsünün mümkün olduğunu söylemiştik söylüyorduk ee, ve bu ödülle e, daha çok hani meşrulaşma ve görünür olma anlamında son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet 20 yıldır bu hareket var bu 20 yıl içinde yüzün üzerinde vicdani retçi. E, var Türkiye'de e, sayıları az olmakla birlikte kadın retçiler de e, bu mücadelenin içinde yer alıyorlar ve şu anda zaten e, cezaevinde olan bir retçi arkadaşımız var evet, evet. evet e, inanın sürece devam ediyor e, umarım hani bu ödülün sonrasında bizlere e, örgütlenme ve daha Farklı perspektiflerle bu mücadeleyi e, harekete dönüştürecek bir e, güçle devam edeceğimize inanıyorum ben e, Az önce e, Mehmet söz etti yaptığı konuşmada daha doğrusu törende yaptığı konuşmada e, söz verdiğimizi söyledi Biz Hrant Dink'e de birbirimize de e, verdiğimiz sözü dün bir kere daha birbirimize hatırlatmış olduk ee, i̇nadına inadına diyoruz barışın dilini konuşacağız biz ne olursa olsun ee, ve ne hayallerimizden ne gelecek düşlerimizden vazgeçmiyoruz. Daha özgür barış içinde ve bütün farklılıklarıyla bütün kültürlerin bir arada yaşadığı dünya mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok güzel ifade ettin. <gülüyor> Çok teşekkürler. Gerçekten bu kadar iyi e, özetlenebilirdi. Ben iki şeyin altını çizmek istiyorum <gülüyor> ve onu sen de Mehmet'le biraz açarsanız sevinirim. E, bir tanesi senin de başta söylediğin gibi kadınların bu harekete katılması, sizin yaptığınız vurgu Vicdanettin tanımını biraz değiştirdi ve <gülüyor> genişletti. Yani bunu militarizmle bir mücadele... E, olarak e, ifade ettiniz ve o mücadelede sadece erkeklerin değil kadınların da mutlaka olması gerektiğini Hı -hı. çünkü militarist sistemin kadınların da desteği ve varlığı ve eylemleri e, üzerine e, kurulduğunun altını çizdiniz. Hı -hı. E, aynı zamanda e, Mehmet Arhan'ın da buna kişisel olarak çok katkısı oldu. Türkiye'de vicdaniyet hareketinin önemli özelliklerinden bir tanesi feminist hareketle ve LGBT hareketiyle, lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel hareketiyle de Baştan ilişkili olması evet. ve dolayısıyla bu farklı şiddet biçimleri, cinsiyetçilik, karşı hı hı. cinselcilik, doğru söylüyorum değil mi? Hı hı. Karşı cinselcilik, e, heteroseksizm, <gülüyor> militarizm, <bütün> bunlar <gülüyor> arasındaki bağlantıları sürekli kurarak e, evet. e, hareketin altını doldurdunuz. Hı hı. E, bu yüzden de ama... Bütün çok farklı kesimlerden de tepki aldınız değil evet, mi? Evet, evet. <gülüyor> yani bu ikinci söyleyeceğim şeye de bağlanıyor. Sen hmm. şiddet, yaygın şiddet kültüründen bahsettin. Türkiye'deki muhalif kültür de aslında şiddet evet, kültürüne maalesef. çok mesafe almış bir kültür değil. Özellikle savaş sürecinde vicdanı etçi olmak pek hmm. çok sol mesela muhalif hareket tarafından hmm. da dışlanmak hmm. anlamına hmm. geliyordu. Hmm. Ee, Evet biz kendimizi her zaman üçüncü taraf olarak tarif etmiştik ee, geçmiş yıllarda. Hani savaşın biz tarafı değiliz. Ne kazananı ne kaybedeniz. Zaten savaşın böyle bir tarafı olmayacağını da düşünüyoruz. Ama sonuçta hani sol muhalefette olsun hani bize daha yakın e, olabileceğini düşündüğümüz yapılar da olsun. E, Şiddetle ilişkileri her zaman bizler için problemliydi. Biz e, hani şiddetin ya da savaşın haklısı haklısı. Haksızı temizlikerlisi diye ayırmadık biz şiddeti bir bütün olarak reddeden bir noktada durduk hala orada duruyoruz dolayısıyla bu hani e, sol muhalefetle ilişkide de tabii ki sorunluydu ama biz gerçekten ötekiler olarak birbirimizden güç aldık en ötekilerdik çünkü bütün bu araçları, mücadele araçlarını da reddeden bir noktadaydık. E, çünkü hayatın bize e, dayattığı şeyler, e, gerçekler, koşullar e, bizi birbirimizi e, bence yaklaştırdı. Taleplerimiz aynıydı çünkü bir bütün olarak e, ve çok değişik toplumun çok değişik alanlarında biz bu şiddeti görüyorduk ve Bu anlamda e, vicdan hareketi e, bunların bilurlaşması, hani kaynağına ilişkin, militarist anlayış ve bakışa ilişkin bir şey sundu bize, bir alan sundu ve biz burada sözümüzü ve bireysel olarak... Yine e, durduğumuz yere bence çok uygun bir e, mücadele alanıydı bu. Kendimiz için söylediğimiz şeylerdi bunlar. Ben bunu reddediyorum ve bunu bütün topluma öneriyorum evet. e, şeklindeydi. Hani böyle e, şey yapılmadı e, belki söylenmedi ama özünde bunu söylemek istiyorduk. Evet. Biz kendimizden yola çıktık. Örneklemek istedik. Herkes kendi tavrını ortaya koydu e, ve bunları deklarasyonlarımızla topluma e, açtık ama hiç kimseye bir şey getirmedik. Bir sorumluluk, bir yük getirmedik. Kendimizi ortaya koyduk en çok ve gücümüzü de buradan aldığımıza inanıyorum. Ama aynı zamanda birbirinizden yani tabii birlikte ki, hareketlerle de ve ben mit festivallerinin mesela burada çok tabii önemli ki, kesinlikle, olduğunu kesinlikle. E, düşünüyorum. Be benzer şeylere düşünen insanların bir arada durması hani yıllar içinde yol başka başka şeyler yaşansa da mutlaka yollarımız kesişiyor. Başka bir bağ kuruluyor çünkü. Ümit senin için ne ifade etti bu farklı mücadele alanlarının bir araya gelmesi? Ya, e, aslında haklara hani bütüncül bakmak gerekiyor ve e, ben dünkü konuşmamda kadın reşilleri hani o metinde mutlaka olsun diye çok istedim ve hani o il, verdikleri ilham tam da bu yani birbirinden ayırırsanız özneleri bir e, özneliç toplumsal olarak öznelişemeyen kesimleri burada özneleşmelerine izin vermezseniz, bunu desteklemezseniz hatta onları alan açmazsanız bu mücadele salt kuru bir e, e, şeyi dönüşür. Erkekler askere gitmesinler mücadelesine dönüşür ve e, onun alternatiflerini sistem çok güzel e, ortaya koyabiliyor ve doğrudan profesyonel ordu destekçiliğine aslında sistemle hiçbir şekilde kavga etmeme haline doğru dönüşür. O yüzden hani bu grupların birbirine yaklaşması ee, bu süreçte bütün grupları derin, derinden etkiledi yani vizyonel hareketin LGBT örgütleri ya da kadın örgütleri etkiledi de vizyonel hareketi oraya etkiledim etkilemedim hatta çok derin izler mesela Türkiye'deki ana akım LGBT gruplarının anti militarist olması e, dünyada çok örneklenmiş bir şey değil, değil. ve de evet. baştan öyle değildi değil evet, mi değil, zamanın içerisinde yani. tamam, öyle oldu yani hiç birisi kendiliğinden olmadı bunların. Hı -hı. Evet, bir dakikamız kaldı. Maalesef bitirmek zorundayız. Ee, daha konuşacak çok şey var. Belki ileride başka bir programda daha fazla açarız bu konuları. Ee, Uluslararası Ranting Ödülü'nün Türkiye'deki Vicdan Red Hareketi aldı. Ee, Ödüllerinden bir tanesini. Ee, çok... Tebrikler hepinizin yüreğine sağlık bir kere. 20 yıldır hepimiz için bu mücadeleyi büyük bedeller ödeyerek e, veren herkesin teker teker yüreğine sağlık. Hatice teyzeye, Emine ve Mehmet Tarhan'a ve Ferda'ya, Ayşe'ye telefonla katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu pazar galiba bir red açıklaması var onu duyuralım. Evet, İnsan Hakları Derneği'nde saat 13'te İstanbul Şövesi salonunda bir red açıklamaları olacak. Sayıyı bilmiyoruz ama geniş katılımda bir red açıklaması bekleniyor. Böyle bir hazırlık var Bir de şeyi duyurmak istiyorum Savaş org sitesinden Her zaman bu konu hakkında Güncel bilgiye ulaşabilirsiniz Evet olağanüstü bir site Savaş sitesi Hem tarihsel olarak aslında bu hareketin nasıl geliştiğine dair Oradan bilgi edinmek mümkün Hem de güncel gelişmeleri Evet. ...izlemek mümkün. O da büyük bir gönüllü... ...çabayla ayakta evet, duran yani. bir site. Oğuz'a teşekkürler. Oğuz'a özellikle... ...aynen yıllardır... E, ...sürdürdüğü bu inatçı çaba için... ...teşekkürler. Hı -hı. E, Ferda... ...biraz önce konuşurken inadına inadına... ...barışın dilini konuşacağız dedi. Öyle bitirelim. Hrant da... ...inadına inadına barışın dilini konuşarak... ...hepimizin önüne açtı. E, müthiş bir umut kaynağı oldu. E, Türkiye'deki Vicdan Red Hareketi de... ...onun adına bir ödül alarak bu yolda devam edeceğini, edeceğine dair yeni bir taahhüt vermiş oldu. Dünkü <gülüyor> ödül töreninde Mehmet Arhan'ın ağzından şimdi Ferda da aynı şeyi tekrarladı. Ben hepinizin yüreğine sağlık demek istiyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. İyi haftalar. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Olya, Ezgi ve Özlem